Gezegenin Geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi ismi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş Gezegenin Geleceği programınız. Boş yaşam için teknoloji. Merhaba. İzmir-Aliağa bölgede yapılması planlanan kömürlü termik santrallere karşı yıllardır mücadele eden yerel hareketler bir başarı daha kazandı. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi yani SOKAR İzmir-Aliağa'da yapmayı planladığı kömürlü termik santralden vazgeçti. İzmir-Aliağa'da 672 megawattlık Step kömürü termik santral projesi 2014 yılında SOKAR tarafından Aliağa'da kurulacağı rafinerinin ...enerji ihtiyacını karşılamak için gündeme gelmişti. Bunun üzerine Greenpeace, Akdeniz, Bankwatch ve BankTrack finansman sağlayan kuruluşlar nezdinde... ...girişimde bulunmuş EBRD ve IFC bunun sonucunda finansmandan geri çekmişti kredilerini. Kredi sağlayan kuruluşlarca rafineriyi sağlanacak olan finansman paketinin... ...kömürlü termik santral için kullanılmayacağı da belirtilmişti. Türkiye'den Yerel Hareketler ve Sivil Toplum Kuruluşları Mayıs ayında Alada bir eylem düzenlemiş... Ve kömürden kurtul mesajı vermişti. Bankwatch ve Recommon yine Mayıs ayında Sokar Termik Santral Projesi'nin çevresel ve sosyal ve kültürel gerekçelerle finansmanının iptalini talep etmişti. Çabalar sonuç verdi ve Sokar'ın bölgedeki projelerinin finansörleri Yedi İhracat Kredisi kuruluşu Sokar'ın Termik Santral Projesi'nden vazgeçtiğini ifade eden resmi yazıyı Bankwatch ve Recommon ile paylaştı. Sokar Step Enerji Santrali projesi birinci derecede sit alanı olan Kime Antik Kenti'nin üzerine yapılmak isteniyordu. Halihazırda sanayi tesisleri ve kömürlü termik santrallerle önemli çevresel sorunlarla yüz yüze kalan Aliağa halkı bölgeye Sokar tarafından yapılacak yeni termik santrallerin yaratacağı kirlilikten büyük endişe duyuyordu. Hatta 15 Mayıs 2016'da yüzden fazla sivil toplum örgütü ve yerel hareket bir araya gelmiş ve tüm dünya ile eş zamanlı olarak Aliağa'da 2000 kişinin katıldığı Break Free Fosilden Kurtul etkinliği düzenlemişti. Finansörlerden gelen mektup Aliağa ve Foça'da sevinçle karşılandı. Haberi yorumlayan Foça Çevre ve Kültür Platformundan Bahadır Doğutürk, "15 Mayıs'ta kömürden kurtulmak için yeni bir başlangıç yapmıştık. Bugün önemli bir zafer kazandık. Sokar'ın kararı verdiğimiz mücadelenin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi." Türkiye'de yapılması planlanan 70'in üzerinde kömürlü termik santral projesinden vazgeçilmesi için mücadelemize devam edeceğiz. Yaşam alanlarımızı tehdit eden kömür projelerine izin vermeyeceğiz dedi. Sokar'ın projeden vazgeçmesini yorumlayan Bankwatch'tan Iona Cuta ise bu projenin yürütücüleri sonunda verebilecekleri tek mantıklı karar verdiler. Söz konusu santral fazlasıyla yasal ve ahlaki tutarsızlıklara sahipti. Rafineri projesinin çet belgelerinin dışında tutulması kümülatif çevresel ve sosyal etki değerlendirmelerine tabi olmaması, kamuoyu görüş alım süreçlerinden sıyrılması ve kültürel miras düzenlemelerini yok sayması bunlardan sadece bir kaçıydı. Projeden vazgeçmelerinin bu kadar sürmesine şaşırdım." dedi. Romanya'da 5 gün sürecek gıda egemenliği forumuna Türkiye'den Çiftçi Sen katıldı. Açılış konuşmalarında çiftçilerin gıda ve iklim krizinde çözümün önemli bir parçası olduğu vurgulandı. Biyanet'in haberine göre Avrupa 2. niyeleni Gıda Egemenliği Forumu 42 farklı ülkeden 700 civarında delegasyon ve gözlemcinin katılımıyla Romanya'nın Cluj Napoca şehrinde 26-30 Ekim tarihlerinde yapıldı. Çiftçi Sen Genel Sekreteri Ali Blant Erdem, La Via Campesina adına açılış konuşmalarını yapan 3 konuşmacıdan birisiydi. Konuşmacılardan La Via Campesina genel koordinatörü Elizabeth Mpofu konuşmasında tarım şirketleşmesi nedeniyle küçük çiftçilerin topraklarından olduğunu söyledi ve konuşmasını şöyle sürdürdü. Çok uluslu şirketlere karşı geleneksel gıdayı korumak, sürdürülebilir tarıma devam ederek toprak anaya iyi bakmak gerekiyor. Özelleştirme ve kota kontrolleri çiftçiler gibi balıkçıların da haklarını gasp ediyor. Endüstriyel tarıma agroekoloji ile karşı konulmalı. Gıda politikalarının oluşturulması sürecinde yerel örgütler, tüketiciler ve küçük üreticiler dahil olmalı. Çiftçiler gıda ve iklim krizinin çözümünün de asıl parçası. Nihai amaç herkesin birlik ve beraberlik içinde sıkı çalışmayla sağlıklı gıdaya ulaşmasıdır. Bu forum siyasi bir forumdur. Burada bir araya gelen üreticiler değişimi sağlayacak olanlardır. La Via Campesina'yı temsil Mülteciliğin nedenleri hakkında konuşan Çiftçi Sen Genel Sekreteri Ali Bülent Erdemse konuşmasında Türkiye ve Orta Doğu'daki savaş nedeniyle en fazla mültecilik sorunuyla karşı karşıya kalan bir ülkeden geldiğini belirterek öncelikli olarak savaşa karşı barışı savunmak gerektiğinin altını çizdi. Uluslararası Su Mücadeleleri Konferansı 12-13 Kasım tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenecek Birleşmiş Milletler'in Raporuna göre 2025 yılında su sıkıntısı çekecek 33 ülkeden bir tanesi olarak gösteriliyor. Türkiye Uluslararası Su Mücadele Konferansı'na bu nedenle de ev sahipliği yapacak. Su hakkı tarafından düzenlenen yurt içinden ve yurt dışından birçok su hakkı mücadelesi lideri ve aktivisti katılacak. Uluslararası Su Mücadeleleri Konferansı'na 12-13 Kasım'da Boğaziçi Üniversitesi'nde. Türkiye su krizinden en fazla etkilenecek ülkeler arasında demiştik IPCC tahminlerine göre Türkiye'de 2030'a kadar kış sıcaklıklarında 2 derece yaz sıcaklıklarında ise 2-3 derece ortalama artış olacak ki bu çok ciddi bir artış. Yağış miktarı 2030'a kadar yazın %5 ila 15 arasında azalması söz konusu kışın ise %10'a kadar artış gösterecek toprak neminde ise yazın %15 ila 25 arasında azalma olacağı söyleniyor.